Bismillah, elhamdülillah, ve salatu vesselamun aleyhi ve resulullah. Abdeste boynu mesetmenin hükmü nedir? Abdest alırken boynu da mesh hakkında e, sahih bir rivayet bulunmamaktadır. Bu hususta gelen e, hadis, hadis alimlerimiz tarafından zayıf kabul edilmiştir. Hatta bazı alimler ee, bu hususta mekruh hükmünü dahi vermişlerdir. Yani Hanefi mezhebinde boynu meshetmek gerektiği bildiriliyor. Ancak bu hususta gelen e, sahih bir hadis bulunmamaktadır. Yani gelen nakredilen hadis e, alimlerimiz tarafından zayıf kabul edilmiştir. O halde e, şöyle diyebiliriz. E, Boyunu meshetmek e, abdestin sünnetlerinden değildir. Bunun hükmü Hanefi mezhebi dışında mekruh kabul edilmiştir. Dolayısıyla sünnetten bize ulaşan sahih bilgilerle yetinmek, abdest için gereken bütün şekilleri, bütün hareketleri bu sahih rivayetler doğrultusunda yapmak yeterlidir. Velhamdülillahi Rabbül Alemin.